Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ala muhammedin ve ve Değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Malum silet kuresinde 33. ayet-i kerime ve ondan sonrası aynı zamanda bir geçen dersimizde gördüğümüz ayet-i kerimelerin bir devamı. Ancak o ayet-i kerimelerde sözü edilen meleklerin e, iman edenler üzerine inmesinin hangi yolla hangi şartlar yerine getirilmek suretiyle ifa edilmek suretiyle gerçekleşeceğin ifade Hadi. ölüm esnasında meleklerin o müjdelerle iman edenlerin üzerine inmesi için iman edenlerin dünya hayatlarını böyle bir müjde ve meleklerin inişini celbedecek Anlayacak bir hayat sürmeleri gerektiğini anlatıyor. 33. Ayet-i Kerime o bakımdan şöyle başlıyor. Nasıl ki meleklerin müminler üzerine ölüm esnasında gruplar halinde arka arkaya inmesi çok büyük bir hadise ise bu grupların her birisi adeta Müminin dünya hayatında iken yaptığı, sergilediği ettiği ameller grubunun adeta bir e, temsilcisi veya ömrü hayatında peyder pey işlemiş olduğu amellerin bir e, onun önünde melekler suretinde sanki bir resmi geçit yapması gibi bir hadise olur. Onun için Cenab-ı Allah bu 33. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor, bize hatırlatıyor. Hangi e, vesile ile Cenab-ı Allah amellerimizi değerlendirecek ve melekler ölüm esnasında üzerimize inecek. belki ki, sa'idu billah. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى ila Allah, فَعَمِلَ salihan, فَقَالَ Allah'a çağıran, talih amel isteyen ve şüphesiz ki ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Hatırlarda olacağı üzere 36-26. ayet-i kerimeler ve devamında ayet-i kerimeler ve devamında müşriklerin Geçmişleriyle, gelecekleriyle, günümüzde yaşayanlarıyla Kur'an-ı Kerim'in dinlenmemesi için türlü tedbirlere başvurduklarından söz edilmiş. Ve birbirlerine telkinlerde bulunuyorlardı. Şu Kur'an'ı dinlemeyin. Dinlemeyin. Gürültü patıntı çıkartın. Muhtemelen ki böylelikle galip gelirsiniz diyor. İslamallah da burada onlara diyor ki Hadi bir cevap aynı zamanda onlara da cevap mahiyetinde. Durum sizin dediğiniz gibi değil. Siz neyin, neyi gürültünüzle, hatırtığınızla bastırmak istediğinizi biliyor musunuz? Farkında mısın? Sizin gürültülerinizle bastırmak istediğiniz o Rasulümüzün okuduğu Kur'an-ı Kerim bizim kelamımızdır. O kelamın teklif ettiği bir inanç ve bir hayat düzeni var. Bir inanç sistemi ve bir yaşayış biçimi var. Onun teklif ettiği inanç sistemine ve yaşayış biçimine çağırmak da anlamsız gürültü ve patırtılarla kıyas edilmez. En güzel sözlerin en güzelinden bile kıyas edilecek olursa onlardan daha güzeldir. O halde değerli kardeşlerim biz neyin temsilcisi olduğumuzun ve neyin davetçisi olduğumuzun iyi farkında olmamız icaz. Bunu iyi anlamak. Gerçi Allah tarafından en güzel söz olarak nitelendirilen bir davettir. Çünkü biz dünyaya davet etmiyoruz. Servete davet etmiyoruz. Krallara davet etmiyoruz. Beşeri sistemlere davet etmiyoruz. Bir sınıfın bir sınıfa, bir ulusun diğer bir ulusa bir ırkın bir diğer ırka üstünlük sağlamasına davet etmiyor. Ve bu şekildeki davetler baştan beri bu hataplarına nefret getireceğinden ötürü davetlerimizi de ayrıca yaldızlamak münafıklığına ihtiyaç duymuyorum. Evet. Batı uygarlığı kendi dışındaki Uygarlıkları ve insanları sömürdüğü zaman münafıklık ederek iki yüzlülük ederek girmiştir, etkilemiştir ve halin böyle devam. Ediyor. çeşitli vesilelerle hatırlamamız gerektiği üzere ve hatırlattığımız üzere, 90'lı yıllarda babamuş zamanında Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri. Sözüm ona dünyanın en uygar ülkelerinin başında geliyor. Uygarlığın temsilci, bugünkü dünya sisteminin temsilci. Ona ne derseniz deyiniz ama belki ömürleri saçma sapan gelebilir. Daha doğrusu gerçekle alakalı olmayan adlandırmalar olabilir ama bugünkü dünyaya egemen sistemin bir numaralı temsilcisi ABD'e münafıklık ederek bırakıyoruz. Biz demokrasi getireceğiz. Öyle bir demokrasi getirdiler ki evler. Hala onların ektikleri zehirlerin, tohumların, doğurdukları tefrikanın, gitme fesadın izleri devam ediyor. E değil kendisi hala devam ediyor. Tamam içerisinde gerektiği gibi bu kalemun gibi ortama göre renk değiştirerek karlığını sürdü. Sam medeniyeti böyle değildir. Sam daveti böyle değildir. Sam daveti neye davet ettiğini İslam hakim olursa veya Müslümanlar Müslüman olduktan sonra neler yapmaları gerektiğini yani nasıl bir kişilikle ortaya çıkmaları gerektiğini de okuyoruz. Biz dediğimiz gibi ne dünyevi ne de Beşer ile alakalı. Bir davanın insanları değiliz. Bütün bu davalar küçük davalardır. Beşeriyete saadet getirmeyecek davalar. Beşeriyeti saadete götürecek tek çağrı Allah'a davet. Diyeceksiniz ki bunu ne beyanarak? Yerinde bir soru. Bunu şuna dayanarak, bu kainatta bizim aleyhimizde olan bir sistem hatta bir varlık var mı? Bu kainat sistemi gerek dünya küresi içerisindeki dar kainat sistemi gerekse bütün kainatı geniş anlamda kapsayan sistem. Aleyhimizde olan bir şey var mı? Güneşin boğup batması mı bizim aleyhimizde? Gece ve gündüzün gelmesi mi bizim? Bu muhteşem semavi alem, evren, kâinat mı? Bulutlar mı bizim aleyhimizde? Yağan yağmurlar mı? Eser rüzgarlar mı? Değişen mevsimler mi? Türlü türlü canlılar ve cansız varlıklar mı? Bizim aleyhimizde olan ne var? Peki bütün bunları bizim lehimize ve menfaatimize yaratan ve bunlara bu muhteşem sistemi veren Allah. Yapılacak çağrıların en güzeli kendi dine ve dinine doğru yapılacak olan o dinini mi bizim aleyhimize ve bizim zararımıza olacak şekilde indirmiş ve keyfiyetlendirdi. Ali Peygamberlerin davetlerini günümüze kadar hangi peygamberin hangi nebinin daveti beşeriyetin ve, ve insanlığın alayı. Aleyhi. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarının Firavun'un esaretinden kurtarmak isterken Firavun'u da onun nizamını da ona inananları da ona körük önüne Tapılmayı kabul edenleri de Allah'a ibadet etmeye davet ederken sarısı kötü mü? Taydoğullarının aleyhine miydi? Görünüşte Firavun sisteminin sonunu bile getirmek gibi görünse bile Firavun'un bizzat kendisinin aleyhine miydi? Firavun'u zalimlikten kurtar. Firavun Musa aleyhisselamın çağrısını kabul etmiş olsaydı yahu zulümden kurtulacak, öbe edecek. O zamana kadar işlemiş olduğu bütün veballerden arama fırsatı olacak. Ve o zamana kadar insanlara zulmeden bir yönetici yerine belki insanlığın hayrı için, gail oğulları başta olmak üzere kendi kavminin ve bütün Mısır'ın egemen olduğu bütün arazinin, toprakların, ülkenin İnsanlarının hayrı için çalışıyor. Ondan önce aynı topraklarda Yusuf Aleyhisselam geldi. Orada. Yusuf Aleyhisselam zindanda arkadaşlarına rüyalarını yorumlarken, Allah'a davet ederken onların kötülüğünü mü istiyor? Ya kötülüğüne mi tecelli? Karar olarak mı? Hayasızlığın, bu şiatın ayyuka çıktığı bir sistem içerisinde etli olmanın insanlık için ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlatan o duruşum. Mısır'ı ve çevresindeki ülkeleri o kıtlık yıllarının sıkıntılarından kurtaran, Cenab-ı Allah'ın kendisine İlham ettiği yöntemlerle o büyük krizi ifade edecek açlık krizini hem de bölgesel bütün bölgeyi Mısırı, Suriyeyi, İsrilli, tam topraklarını Iraka kadar olan bölgeyi nasıl kavuran o kutlu idare edebilmek basiretini bir peygamber olarak gösterdiği ve yaptığı zaman peşerriyein aleyhine mi bir iş İbrahim aleyhisselam insanları puta tapıcılıktan kurtulmaya davet evhit mücadelesini verirken insanları birleştirmenin ve Allah'ın adeta dini etrafında buluşmanın bir araya gelmenin odağı merkezi mahiyetindeki Kabeyi inşa Peşeriyete insanlığın ve ümmet oluşun en müstesna ufkunu ve yolunu gösterir. İnsanlığa kötü bir iş mi yapıyor? Örnekleri sayısız olarak al, şey etmek mümkün, çoğaltmak mümkün. Tüm peygamberlerin hayatı. Hele son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bunun en adı. Halde tarihte mesajın kendisi de Uygulamanın kendisi de. İnatten Allah'ın yoluna davetin, beşeriyetin biricik kurtuluşu, kurtuluş yolu olduğunu en açık delili ve belli. bunları inkar etmek kimsenin yapabileceği bir. Körü körüne inat edersin, burnunun dikine gider birisi, ona bir şey diyemez. Fakat insaf ve adalet eriyor. hiçbir kimsen kesinlikle ve hiçbir şekilde böyle bir iddiada İslam adına Allah'a davet adına. Hayır efendim bu davet faydalı değildir gibi veya en azından bugünkü ve tarih boyunca görülen Allah'ın daveti dışındaki davetlerin sistemlerin, rejimlerin inançların İdeolojilerin, felsefelerin, ahlak teorilerinin, siyaset teorilerinin arkasından gidenlerin ki daha geridir, daha kötüdür demek mümkün değil. Siyas edilmeyecek kadar ileridir, güzeldir, temeldir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti burada meydan okuyor. Varsa gelsin beri diyor. Allah'a davet eden vali hâmel işleyen ben müslümanlardanım yani hayatımı irademi irademi albimi inancımı her şeyimi, mi ben Allah'ın iradesine o benden nasıl olmamı istiyorsa ben öyle olmayı öyle inanmayı öyle hareket etmeyi öyle konuşmayı kabul ettim çünkü ben ona teslim bu teslimiyetimi aykırı bir iş yaptığım zaman da tövbe ederim der Allah'ın dinine teslim niçin Demge daha doğrusu karşılaştırma gayet açık ve la hasene ve lesseyin iyilikle kötülük bir olmaz bu ayetlerin nazil olduğu zaman iyiliğin temsilcisi kimdi? Ve "Ben Müslümanlardanım" deyip Allah'a davet edip tali amel işleyen kimdi ve kimlerdi? Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ve ona uyan sahabe. Mekkeli müşriklere bunlar meydan okuyor. De, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı da ortada. Tekkeli müşriklerin hayatı da ortada. Ekkeli müşriklerin hayatında şirkten tutunuz, Evlatlarını diri diri gömmeye varıncaya kadar her türlü haktan adeta insani haktan mahrum bırakılmış. Kadınlara kadar çocuklara kadar önceye varıncaya Kalana yağmaya kadar. Faizcilik, tefeciliğin her türlü parıcıya Her bir şey var. Ve onların daveti buydu. Buna davet ediyorlar. Buna davet ediyor. İşte cahiliye, işte günümüz için de aynı şey geçerlidir. Evet, belki Müslümanlar olarak güç olabilirler. bizim davetimiz tüm davetlerin en güzelidir, en Dolayısıyla 14 asır öncesinin Mekke'sinde bir zamanlar bu şekilde davette bulunan Müslümanlar bir zamanlar güçsüz zayıftılar. Ama vakti geldi Allahü Teala onlar vasıtasıyla sözün en güzeli olan Kur'an'ı ve İslam'ı Biz görürüz, görmeyiz. O ayrı bir zaman. Fakat er veya geç tekrar en güzel davetin sahipleri yeryüzüne umulacaklar. Ve beşeriyete mutluluğun en güzel ve en ideal yolunu göster. Ve bunu Hiçbir şekilde cimrilik etmeden kapılarını sonuna kadar bütün beşeriyete aç. Çünkü biz iyi ile kötüyü ayırdık. İyiliği yaşatınız, kötülüğü hayat hakkı tanımamaya. Ve bunu her alanda ve herkes için. İnanç alanında da, siyaset alanında da, ekonomide de, yakta da, karşılıklı bireysel ilişkilerde de, aile alakalarında da, ilişkilerinde de, aile kurumunda, eğitim kurumlarında ve her alan. Çünkü, bakın, Hasan kelimesinden türeyen kök, yani kelimeler, ayet Kerimelerde arka arkaya geliyor. Ve men ahsenu. Ve etestavil hasenetu. Kim daha güzel? Sözü kimin daha güzel olur? Güzellik, iyilik ve kötülük bir olmaz. Ondan sonra birisi sana kötülük yap. Veya seni yanlışa kötüye davet ettiysen ne yapacaksın? İdfa'a billetîhiyye ah. Birisi beni yani yanlışa davet etti. Ben ona en güzel söyledim. Birisi bana karşı yanlış yaptı. Ben onun o yanlışlığını en güzel yol hangisiyse onunla öldüğüm. Bana karşılık. O zaman ne olur? Adam bana nefretle bakıyor. Ben ona selamu aleyküm diye güler yüzle selam veriyorum. Bunun insan ruhu üzerindeki etkisi nedir? Ve karşımızdaki etkilenebilecek hala, bilikten etkilenebilecek diri bir ruha veya ruhunun bir tarafları hali. Ondan etkilenir. Ve nasıl etkilenecek? ''Ve izellezi ve beynehu adâvetun, fennehu Bakacaksın ki seninle kendisi arasında düşmanlık bulunan kişi senin için çok samimi, çok candan bir dost. Aziz kardeşlerim, başkalarının kalplerinin fatihi olmak kötülükle, yanlışlıkla, kabalıkla, aşinlikle olmak. En büyük fetih kalpleri fetih. En büyük fetihleri hazırlayan kalpleri fetih. Kalpleri, ne fetih? Kalpleri bize yapılan kötülüklere karşı iyilikle Eğer kötülüğü daha ileriye taşımayacaksa, biz o kötülüğü iyilikle söndürebildiğimiz kadar söndürmenin yolları. O zaman takılar ya bu şekilde düşman. Ayet Kerime'nin dediği gibi annehu. Bunu Peygamber Hazretleri Selam'ın hayatında en güzel, özellikle Mekke fethedildikten sonra, Mekke'nin fethedildiğinin ertesi günü, tüm Mekkeliler artık Mekke tamamıyla Müslüman konumunda. Mekkeliler Mescidi Haram kabilin etrafında toplanmış, Peygamber Hazretleri Selam Efendimiz'in Onlara hitap etmesini bekliyor. Ese hepsini esir alır. Çoluklarını, çocuklarını casit, yariye yapar. Dilediğini kılıçtan geçirir. Çünkü fatihtir. Haş hukuku gereği uygulamaların hepsini yapar. Ekkeller merakla bekliyor. Resulullah ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kâbe'nin kapısında sordu. Ve sordu. Size nasıl davranacağımı umarsın. Çok değerli, çok ufkar bir kardeşin Aynı şekilde çok değerli her biri. Bazıları biz senden, iyilikten ve hayırdan bahsediyoruz. Aleyhissalatü selam Efendimiz onlara kısa bir konuşma yapıyoruz. Haydi gidiniz. Hepinizi senden ve bu bir zamanlar aleyhissalatü selama, an-i kerime, dama, zamanlara büyük düşmanlıkları yapan o düşmanların bile o Okuşluk vaktinden ikindi vaktine kadar Pekke'de kalan halim. Gelip de Peygamber aleyhissalatü vesselama beyat etti. Ne bir erkek kaldı. Aynı şekilde bunayinden sonra çeşitli çeşitlik ileriden sonra Peygamber vesselamın Arapların, Arap kabilelerinin ileri gelen kalplerini tehlif etmek durmak bağışlarda bulunuyor. Havsalaları almıyor. Birileri diğerine diyor ki diyor Muhammed asla fakirlikten korkmayan birisi gibi. Yani Muhammed Aleyhissalatu vesselam elindeki imkanlar gelecek, bitecek, tükenecek de ondan sonra veya cimrilik eden birisi gibi edasıyla vermiyor. Fakirlikten korkan birisinin edasıyla. Erdikçe veriyor. Adam bakıyor. İki tepe arasında yüzlerce deve, maşallah ne kadar çok develer diyor, Lan hayran kalıyor. Sevdin mi bu develer diyor, evet diyor çok sevdim, çok hoşuma gitti, senin olsun diyor. Bu güzel muamele, bunu anlatmak ayrı bir konu, bir iş bu, bu güzel muamele, imsali muamele. Ama bazı hallerde yaşınızdaki hasımlara eğer sizin iyi muamelenizin bir faydası olmayacaksa hatta onları İslam'a karşı daha da diklenecek bir hale getirecekse o zaman da hak ettiğine cezayı vermek için. İslam'ın kendisine bir güç oluşturarak karşılaşacak olmalı. Nasihatle Büyütle yola gelirlerse neyse peygamber efendi bu halifeliğinin hemen ortaya çıkan irtidat ve zekat vermeme tam devletine, otoritesine halifesine taat etmeme haliyetlerine karşı giriştiği mücadele Evet. Demek ki ondan sonra ayet kerime devam ediyor. Diyor ki seninle kendisi arasında düşmanlık bulunan kişi candan bir dost gibi olu verir. Peki böyle bir tutumu kimler gösterebilir? Böyle yüce bir tutumu ancak bu hem ve ahlaken terbiyeleriyle eğitimleriyle güzelmiş ve yüksek mertebelere erişmiş. Onun için ayet-i kerime şöyle buyuruyor. "Fama yulakkaha illa'l-lezina sabru. Fama yulakkaha illa zuh hazin." Bu gibi güzel davranışlarla, güzel tavır alışlarla, gönül fethedici duruşlarla hareket edebilen ve bunları yapabilen ancak kabredenler. Müşriklerin eziyetleri, ikaretleri, kalıklarına, anlamsız davranmışlar, akla zarar inanışlarına, sabırla, sebatla kabul etmeyerek ama bunları hikmetli bir şekilde tedavi eder. her birisinde doğru ve isabetli olanın hangisi olduğunu göstermek, azim ve kararsanını göstererek sabırlarını sürdür. Bunu yapabilir. Muhallaka. Bunlar aynı zamanda Böyle bir sabrı, böyle bir daveti ve ancak pek büyük bir pay sahibi olanlar yani Allah'ın rahmeti, Allah'ın lütfu, Allah'ın inayetinden, Allah'ın kendilerine doğruyu ve isabetli olanı göstermelerinden, göstermesinden payları pek büyük insanlar, müminler gösterir. Ve in ma min Festaizbillah. Olur ya şeytan bazen sana bu önceki ayet-i kerimelerin gösterdiği güzel ve doğru yoldan başkasını izlemek üzere sana bir dürtü ve bir telkinde bulunacak olursa o zaman Festaizbillah. Gerek en güzel olana davet etmekten, Allah'a davet etmekten, gerek senin davet ettiğinin gereklerini yerine getirmekten. Ama koymak maksadıyla şeytanın sana bir etkisi, bir telkini olacak olursa o zaman sen de şeytana karşı Allah'ın himayesi. Allah'ın şeytanın seni Yağırdığı yola karşı koymayı, onun doğru olan halini, alternatifini ortaya koyup hem ön, kendin için görmeyi hem de başkalarına göstermeyi nasip eylemesi için Allah'a Çünkü o senin sığınmanı çok iyi özelinde. Bu kendisine sığınacak her şey. Allah yoluna davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir diyen bu davetini sürdürmek için kendisine sığınan, heytandan etkilenmemek için kendisine sığınanın sığınmasını işitmeyecek. Onu Gerçek kulunu şeytana yem olarak mı bu? Kim Cenab-ı Allah. Yani bir dostunu kendisini veli edendikleri şeytanın önü. İnne hu'l O. şeytana karşı gerçek manada Allah'ın Allah'a sığınan bir kimse ise inanın şeytanın hiçbir menfi onu et. Sözlerimizin başında Allah'ın dininin en güzel çağrı ve davet olduğunu söylemiştik ve bunun delili olarak kainatta ve insan aleyhine hiçbir şey bulunmadığını söyleyerek izah etmeye çalışıyor. Ayet-i Kerime burada olaya bir başka açıdan şimdi okuyacağımız Ayet-i Kerime açıklık getiriyor. Ayet aynı zamanda bu sureye secde, yani secdesi dolayısıyla secde ile birlikte surenin anılmasına da Hedef teşkil etmiştir. Aynı zamanda ayet Kerime, secde ait. Diyor ki Cenab-ı Allah burada ve min Allah'ın varlığının, birliğinin mutlak egemen oluşunun her şeye kadir olun. Kutacası bütün esma ve sıfatlarının indirmiş olduğu Kur'an'ın ve bu Kur'an'ın temsil ettiği akide ve şeriatin en mükemmel, en doğru ve beşeriyetin mutlak hayrına oluşunun delilleri arasında. Min Arapça'da buna tabiziyye derler. Min tabiziyye. Yani bir kısım var. Saygıların hepsi değil bunlar. Sayılacak. Allah'ın ayetlerinden dediğim hususlara dair ve onların kapsamına girecek veya onlara benzer diğer bütün hususlar dair. Allah'ın ayetleri arasında delil ve belgeleri arasında şunlar da vardır. Bir kısmı şunlardır. Bunlar Allah'ın ayetleridir. ...la tescudu şemsi ve la lil kamar. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Siz Allah'ın ayetlerini... ...haşa, mağbud edinmeyin. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Allah'a ibadet etmeniz gerektiğinin işaretleridir. Belgeleridir. Sizler... ...onları Allah'a ibadet etmek için... ...bir gösterge, bir belge, bir yol gösterici görecekken... Onlara secde etmeye, onlara ibadet etmeye kalkış mı? Niye secde ediyorsunuz onlara? Ay ve güneş sana akide verebiliyor mu? Ay ve güneş sana şeriat verebiliyor mu? Ay ve güneş sana kainattan ve kainatın güçlerinden, yeryüzünün halifesi olarak, nasıl istifade edebileceğini gösterebiliyor mu? Bunu yapabilmen için akıl, fikir ve irade başta olmak üzere gerekli imkanları ve bu kainattaki imkanları lehine çevirme, onlardan istifade edebilme kabiliyetini onlar mı sanır? Kim verdi? Niye onlara seçti? Halbuki gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın sadece ayetlerindendir. Bu sebeple sizler güneşe de, aya da secde etmeyin. Ya eğer siz gerçekten yalnız ona ibadet edecekseniz onları yaratana ibadet edin. Bu sözün göndermesi yani arizi dolaylı ifadesi şudur. sizler Allah'ın yüce mahluklarını veya ibadete layık gördüğünüz bir takım mahlukları Allah'ın nezdinde size şefaat edecekler diye ibadet ediyorsunuz. Böyle düşünenler vardı putperestler. Ortak koşanlar, Allah'a şük koşan. Allah da diyor ki eğer siz Gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız başkalarını Allah'a ibadette ortak koşmayın. İn kuntum iyâhu ruh, eğer Allah'a ibadet Buradaki iyahu aslında cümle kuruluşuna göre birinden sonra gelmesi Bu birden önce geldi. Burada ilden önce gelmesi ası ifade. Yalnız ona ibadet ediyorsanız, meseleniz ve derdiniz oysa o zaman onları yaratan Allah'ımız ibadetten herhangi bir parçasını zerrisini dahi ay ve güneş dahil olmak üzere hiçbir varlığa vermiyor. İbadet hadisen, muhlisan Atıksız olarak Allah'a yaptırır. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar bu vurgularla dolu. Fatiha ile başlıyor bu vurgul. Alemleri yaratan Allah'a hamd olsun. Hamd Allah'a mahsus. Alemlerin Rabbi Allah'a mahsus. Ondan sonra yalnız sana ibadet. Dolayısıyla buna Tövhide kesinlikle ilklaştırmalı gidim bozulmamasıek eğer bu bekelli müşrikler ve çağlar boyunca yalnızca Allah'a ibadeti hem yerine derne yedirmeyi büyüklenecek olurlarsa ne için büyük kendilerinin sahip oldukları imkanların kendilerini bir yere getirdiklerini ve artık bu imkanlar dolayısıyla Allah'a ibadet etmeye ve Allah'a muhtaç olmadıklarını düşünmeye getirdiği zaman büyüklenmiş oluyorlar. İnanın 14 asır önce, 20 asır önce ve ta efendim, cahiliyenin başladığı, şirkin başladığı zamanlardan bu yana bazıları Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle birlikte şirkin başladı. Ne zaman başlamışsa başlasın şirkin başladığından bu yana o istikbar günümüzdeki istikbara aynı. Onlar da Allah'a ihtiyaçlarının olmadığını, Allah'tan başka varlıkların yardımını alarak Allah'a karşı varlıklarını izhar edip gösterebileceklerini zannediyor. Ve bunun için Allah'a ibadet etmenin karşısında büyüklüğünü Günümüz insana da kendisi. Biz Allah'a ibadet ediyoruz. Geçti o zamanlar. Geçti o zamanlar. Allah'ın ayetlerinin anlamı üzerinde <gülüyor> Düşünmek gerekmez mi insanlık? Allah'ın yüzlerimizin önünde, adeta böyle el uzatıp göcğümüz çok rahat bir şekilde görüp mütalaa edebileceğimiz bunca ayet delil ve belge varken, onları nasıl unutacağız artık? Ben inanın günümüz insanının da geçmişteki müşterileridir. Kainatın dışını, düzeninin mükemmelliğini kabul ederken hatta aralarında Rabb olarak Allah'ı tanıyanlar olduğu halde bu kabulleriyle beraber Allah bizim hayatımıza müdahale edemez. Biz ona ibadet etmek durumunda olamayız, olmamalıyız gibi bunların kimi zaman daha ileri, daha berbat, daha ağır kimi biraz da şirki kamufle ederek değişik şey söylemler. Biz kendi kendimize yeteriz anlayışı. Bu insan merkezli Tanrı'yı Allah'ı reddeden hayat bir hümanisttir. biz kendi kendimize yeteriz. Allah'ın dinine, şeriatına ihtiyacımız yok. Öyle mi? O zaman Ya Rabbi şu güneş senindir istemiyoruz. Şu altındaki yer üstündeki zenginlikleri istemiyoruz. Rüzgar essin istemiyoruz. Yatsın yağmur Yağmur yağsın istemiyoruz. Buna hiçbirisine ihtiyacımız yok. Hiç böyle düşünen bir inkarcı gördünüz mü? Var mı? Ya, böyle birisinin olabileceğini düşün. Ne biliyor musunuz? Böyle birisi ortaya çıksa ne dersiniz? Ya biz yağmursuz da yaparız. Biz bulutsuz da yaparız. Biz rüzgarsız da yaparız. Biz oksijensiz de yaparız. Ya yani bana göre önemsiz hiçbir şey yok. Çok hiç önemselmeyen bir şey ki, kainatta Allah-u Teala'nın bizim için yaratmış olduğu ve ona ayet teşkil eden herhangi bir şey. Bu olmasa da olur diyebileceğimiz bir şey var mı? Bunları reddedebiliyor musun? Yok. Bunlardan istifade etmeyi reddedebiliyor musun? Yok. Peki bu kalalık, bu kafasızlık, bu ahmaklık için? Ben senin kainat düzenini kabul ediyorum ama sen benim hayatımı idare etmesini beceremezsin. Hayatıma hükmedecek şekilde inanç ve şeriat koyamazsın. İnanç ve şeriat insan hayatının hayatında olması muhtemel olan bütün ilişkilerin tamamını İnancını da amelini de. İmran ve istemiyoruz. Bizim, bunlar bize ihtiyacımız yok. Buna Allah'ın şeriatına ihtiyacın yok diye biliyorsan o zaman kainatın şeriatını da redin. Kainatı ve kainatın şeriatını da redim. Kainatın dışına çık. Eskiler buna güzel bir misal sallandı. Allah'a isyan etmeyi düşündüğün zaman Allah'ın mülkünün dışına çık. Allah'ın mülkünde Allah'a isyan etme. Gücün yetiyorsa bunu yap. Allah'a isyan edeceğin vakit Allah'ın seni görmeyeceği bilmeyeceği duymayacağı bir yere git. Biz bir andahi nefessiz duramaz ya. Nefessiz Bırakın kainatçı önerdeki. Kendi vücudumuz, kendi organizmalarımız, organizmamızın tamamı, aygıtlarımızın tamamı. Bir an birileri aksayacak olursa hayatımızda da belki birçok şey aksar ve belki ölürüz. Hayatımız bitir. Kes bunların başında. Ölüm dediğiniz şey nedir? verdiğimiz nefesi alamamaktır ve aldığımız nefesidir. Onun için merhum Sa'di, Sadiş-i İrazi, şöyle başlıyor. Her nefeste diyor, iki defa şükretmek vaciptir. Çünkü her bir nefesi almak da bir neymiştir, vermek de bir. Onun için inkar kadar, Allah ve kendisi için de bedbatlık inkar, kadın. hiçbir şey. İnsanlığın Allah'ın dinine tamamıyla iman edip teslim olmakta. İşte bizim bütün insanlığa davetimiz budur. Diyoruz ki onlara iş işten geçmeyin. Geçmeden. Gelin kardeş olalım. Hep birlikte kurtuluşun. Bu çağrımızı kabul edenlerin daha ötesi olmaz. Bize karşı durumları kardeş. Benim hakkım, hukukum neyse onun da olacak. Vazifem neyse onun da Benimle iş yok ama o kadar engin merhametli din ki. Bak arkadaş ben senin inancını seviyorum. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum ama kimseye de zararım olsun istemiyorum. Beni himaye ey İslam ve Müslümanların dini ve devleti. Herse ona da varız. İman etmesini tercih ederiz kardeşimiz olması için. Ama bizimle zimmet antlaşması yaparak bizim himayemize sığınanları da en adil ve doğru bir şekilde yine dünyada bize himayemize girerken ona verdiğimiz bütün taahhütleri eksik olarak yerine getirmeyi taahhüt ederek bir manada ona da hizmet İslam'ın adaletinden İslam'ın müsamahatinden onun da istiyor Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız ona secde edeceksiniz. Gayet büyüklük taslarlarsa diyor 38. ayet-i kerim. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bu ayetin şimdi okuyacağımız ayetin vermek istediği mesaj bu. Her kimse demesin ki ben Allah'a ibadet edeceğim işte allah Teala'nın mülkü artacak. İmkanları artacak. Bağ da güçlenecek. Çok öyle bir şey. Allahü Teala diyor ki eğer diyor senin İslam'a ve hak yola davet ettiklerin bu davetine karşı büyüklenecek olurlarsa فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَبُ senin Rabbinin nezdinde bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler. Her türlü eksiklikten tenzih ederler. Gece ve gündüz ve onu usanmadan enceren Allah'ın kendisine ibadet edecek burada sözü edilen melekler de dahil. Meleklerin de ona ibadet etmelerine ihtiyacı yok. Ama Cenab-ı Allah bize mesaj dedi. Çünkü yani ben sizleri bana ibadet edenler çoğalsın diye yaratmadım ki bana ibadet edenlerin ibadetlerine bir şekilde ihtiyacım olduğu için veya bu mülküme kat, bir şeyler katacağı için ibadete davet etmiyorum ki. Dinimi kabul etmeye davet etmiyorum. Eylikler'in sayısını Hiç. Yalnız melekler değil, Cenab-ı Allah'ı bütün cansız varlıklar dahil olmak üzere tesbih eden o kadar çok varlık ona ibadet o kadar çok varlık var. Dolayısıyla bizim ibadetimize ihtiyaç var. Daha zaman daha önceleri hatırlatmış olduğumuz bir kutsi hadis şerifin bir bölümünü bu esileyle yine hatırlatıyorum. Diyor ki e insanlar diyor kulların daha doğrudur. İnsanlarınızla, cinlerinizle, gece gündüz günah işleseniz, bu bana hiçbir zarar. İnsanlarınızla, cinlerinizle, gece gündüz bana ibadet etseniz, bunun bana hiçbir faydası. İnsanlarınızla, cinlerinizle bir araya gelip benden kim ne kadar dileyebilirse dileklerde bulunsanız ve hepinize dileklerini ayrı ayrı versem bu benim mülkümün hiçbir şeyini eksiltir. Benim hazinelerimi. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bize bu dine göre hareket etmeyi emreder ki ister. Ne bize ne bizim ibadetimize muhtaç olduğu için istemiş olamaz. Bizim faydamıza olmak üzere biz de kullarız. Yine Allah'ın ayetlerinin sayılmasına yani Bakın size ben bunları söylüyorum. Büyüklenmeyin diyorum. Az mı geldi? Ay, güneş, gece ve gündüz ayetleri. Başkalarını hatırlatayım. Ve min ayatihi enneke al ardı haşia. Gece, gündüz, ay, güneş bunlar nispeten bize tutak varlık. Var. Ama hayatımızla iç içe. Ama bu sefer Mekansal olarak daha yakın ama yine hayatımızda olmazsa olmaz bir şey daha gösteriyor. Yani diyor ki en uzak cisimler size göre, görünen o göklerdeki güneş, ay yıda yarattım. Onun ayetlerindendir, varlık ve birliğinin belgelerindendir. Bir de size çok yakın, içli dışlı olduğunuz ayetlerim de var. Onlar da benim onlar üzerinde de düşünün diyor. Ve min ayatihi enneke taral arda maşiatın. Yine onun ayetlerinden bir kısmı da şu ki diyor. Sen yeryüzünü boyu neymiş? Zelil. Yani kuru görürsün diyor. Feize enzelnâ aleyhelme onun üzerine o suyu ten yani yağmuru, usulü dairesinde indirdiğimiz zaman bir tez Edyüzü bir sarsıntı olur. Eğer kapı. Adeta bir canlının, insanın veya bir memeli hayvan gebe kalması gibi Hareket oluşur onda. Annenin karnında ceninin hareket etmesi. Asılır diyor. E geçer. E gelir diyor. Bunu araziyle, çiftçiple özellikle, pekim biçim işleriyle uğraşan Bunu çok daha iyi bir şahit. İnnellezî ahyâhâ. İşte bu ölmüş araziyi bu şekilde canlandıran bir başka yerde kimisi de diyor ki göz alıcı her şeyden çiftler çiftler bitir. Kim yerde işte şu şekilde ağaçlar şu şekilde tatları, lezzetleri farklı bitkiler, meyveler vesaireler oluşur. Çardaklı çardaksız meyveler oluşur vesaire. Çatalı Hepsi de aynı sudan diyor beslen. Hepsinin içtiği su aynı. Ama yemeleri, lezzetleri, tatları, katkıları, insan hayatındaki yerleri, beslenmesindeki yeri, hayatını idame ettirmezdeki yerleri hepsinin ayrı. Bunlar Allah'ın ayetleri. Onun canlık ve birliğinin. E diyor ki bu bu yeri bu şekilde canlandıran ölüleri de canlar. Yani yani diyor ki ey insan diyor. İster mümin ol ister kafir. Sen öldükten sonra diriltileceksin ve dünya hayatının hesabını verecek. Allah'ın yoluna davet eden en güzel sözlülerden isen mükafatını göreceksin. O daveti yapanların davet ettikleri zaman kimse davetlerini duyup onlardan etkilenmesin diye gürültü patırtı yapmayı telkin eden ve bunu fiilen işleyenlerden isen yine sendedir. Senin de bunun bundan karşılığın olacak. Yap. Çünkü yeri dirilten ölüleri dedi. Materyalistler ölümle her şeyin bittiğini zannet. Onların zannları hakikati değiştirme. Ve Cenab-ı Allah burada diyor ki bakın diyor siz böyle zannetmeyin. Eğer öyle zannediyorsanız bu kadar kısa yani nihayet kış mevsimi ile evvelime söyleyeyim sonbaharda başlayan Ekim ile diğer taraftan sonbahardan hayatlarının emarelerini kaybeden ağaçlar vesaireler ile olmayan bitkilerin bahar mevsiminde ortaya çıkması kaç ay var ki normal bir ömür yaşayan bir insan bu manzaraları her yıl tekrar ve tekrar görür. Veya diyelim ki ya, hep Kutu bölgesinde yaşıyorsa haberdar olur. Hep tropikal bölgelerde yaşıyorsa, ekotor çevresinde yaşıyorsa haberdar olur. Kış diye bir yer de vardır. Kesimler değişiyor. Şöyle oluyor böyle. Ve bunda bu çeşitlilikte bu güç Allah'ın kudretini mutalak. Bütünü fark. Mesela bu kainatı yaratan Allah'ın satması bir sebebi. Cenab-ı Allah bu sebebi bulmayı ve bu sebebin gereklerini yerine getirmeyi bize bırakmadı. Bu onun rahmetidir, lütfudur. Peygamberler ve peygamberlere kitap indirmesi. Elbette ki biz bugünkü insanlar için Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz son peygamber olarak geldiğinden bu yana Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın risaleti ve Kur'an diliymiş. Yaşayeti hayat bu. Hayat bu. Bu sıkıntıdan kurtulması için bir lütuf. Yani ya Rabbi, tamam sen varsın, birsin, inandık ama ben bu dünyada hayatımı bu inancıma göre nasıl şekillendireyim? Veya ben sadece senin varlığından haberdarım. Bunun dışında inanmam gereken, bağlanmam gereken esaslar, buyruklar, seri hükümler neler? Bunu biz aklımızla, irademizle, deneyimlerimizle bulamadık, bulamıyoruz. Ve vahiden habersiz, daha doğrusu uzak türlü türlü felsefeleri, sistemleri, rejimleri ortaya çıkardı. inançları ortaya çıkardı. Hangisi beşeriyeti dünya ve ahirette felah getirdi? Mutluluk getirebildi. Şu anda dünya sömüren ve sömürülenden ibaret aşağı yok. Ne sömüreni mutludur vallahi ne de sömür Çünkü insan bunu yapamaz. Kendisine ne dünyada ne ahirette kendi imkanlarıyla saadet. Alayamaz. Bunun yolunu yordamını keşfet. Ortaya koy. Koyacak olsaydı şimdiye kadar koyar. Koyabilecek imkanı olsaydı şimdiye kadar. Koyamadığına göre burnunu başına alsın. Burnunun dikine gitmeyi bıraksın. Terkeşlik etmesin. Allah'a ve Resulü. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Mesiz ki Allah her şey. Biz de diyoruz ki Ey her yıl defalarca hayısız ölüleri dirilten onlar. Dafir olarak kalpleri öldüğü için Ölü hükmünde olan bu beşeriyet hayat veren yağmur bol bol inir. bu beşeriyet senin yolunun senin yoluna girmenin saati sana koşmanın huzurunu yaşasın diye yazıyla ile burada sök tamam oldu. Bu 2 tekrar 2-2 dost oldu kendilerine doğru yoldan sıkışmış olan bu yanlış yolu Music. Mm -hmm.